Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Günler Hayber'in arkasıdır Hicretin 7. yılı Efendimiz 21 günlük seferin arkasından dönüp Medine'ye gelmiştir Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin bir sünneti var ne zaman Medine'den çıksa ve bir daha Medine'ye dönse hücre-i saadetine yani odalarına varmadan Önce Mescid-i Nebevi'ye gider iki rekat şükür namazı kılar Sonra can parçası Fatıma'sını görmeye giderdi O günde aynısını yapacak 19-20 gün süren zorlu seferin arkasından Mescid-i Nebevi'ye varacak iki rekat şükür namazı kılacak Arkasından Fatıma'sını ulaşmak için, Fatma'sına kavuşmak için Fatma'sının evine doğru gidecek. Eve doğru yürürken efendimiz Aleyhisselatu vesselam günlerdir babasını görmeyen Hazreti Fatma da çıkmış babasını karşılamak için geliyor ve yolları Mescid-i Nebevi'nin orta bir yerinde buluşuyorlar. Orada kesişiyor yolları. Birbirlerine sarılarak ağlamaya başlıyorlar Ağlarken Fatma anamız Bir taraftan da günlerdir yolculuktan dolayı Üstü başı toz toprak olan babasının Üstündeki toprakları temizliyor Ve dilinden çıkan cümle de şu oluyor Ne zaman bitecek baba Bunca sıkıntı Bunca ızdırap sen bu dünyada rahat yüzü göremeyecek misin? vesselam efendimiz de ağlayacak orada. Kızının gözyaşlarını da silecek diyecek ki: "Üzülme kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten, kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır. Sadakta ya Resulallah diyor musunuz? 14 asır sonra geldik ya Resulallah. Vallahi Erzincan bunun işareti. Buraya senin adın izzet ile girmiş elhamdülillah. Bu insanlar buraya... Bir hatibi dinlemeye gelmediler. Ben kaç paralık adam olduğumu sizden iyi biliyorum. Sizi buraya getiren şey Fatıma anamızdır. Allah Resulü'dür. Onların davasını, onların mesajını anlamaktır. Yolunuz o yol olsun. Ve onlardan başka da bir yol aramayın. Allah bizleri sahabenin, sahabeyi sahabe yapan... Aleyhissalatü vesselam efendimizin yolundan ayırmasın inşallah. O yolun bir işareti bu proje. Dedik ki o yolu öğrenmek için 82 il 82 sahabi diyelim. Ülkemizin 81 vilayetini buna Kıbrıs'ımızı da dahil edelim. Çünkü Kıbrıs'ın Fatih'i bir sahabi hanımefendidir. Ümmü Haram validemiz orada metfundur. 82 ilde o il ile bir şekilde alakalı olan sahabi efendimizi anlatalım. Erzincan canların memleketidir. Candan bahsedilecekse eğer can parçası Fatıma anlatılmalıdır. Canların canıdır o. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın göz bebeğidir. Can cazım deyip bağrına bastığıdır. Onun için sizin nasibiniz Hazreti Fatıma oldu. İsabet kaydettiğimizin örneği de sizsiniz. Hazreti Fatıma aleyhissalatü vesselam efendimizin ifadesiyle insanlık alemi içerisinde kadınlar dünyasından hanımlar dünyasından seçilmiş dört hanım sultandan biridir. Kimdir o dört hanım sultan? Asiye'nin hanımı, Firavun'un hanımı Asiye, İsa'nın annesi Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice ve bugün adına şu meclisi kurduğumuz Resulullah'ın kızı Fatıma. Dördü de bize çok şey söyler. Dördü de hayatın farklı alanlarında bize rehberlik eder. Ancak ben bütün annelerimizden Sadece Efendimizin hanımları olan 13 annemizden değil. Bütün sahabi kadınlarından onların hepsi bizim anamız. Asiye de bizim anamız. Hacer de bizim anamız. Sare de bizim anamız. Adını bilmediğimiz Musa'nın annesi de bizim anamız. Hepsinden özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Bu hanımlar içerisinde. Hazreti Fatma'nın istisnai bir yeri var. O istisnai yeri anladığımız zaman Hazreti Fatma'nın hayatından çok farklı bir biçimde istifade edeceğiz. Her bir annemiz hayatın belli alanlarında bize örnek ve rehber iken söz Fatıma anamızdan açılınca hayatın her alanında onun hayatından örneklik ve rehberlik görürüz. Zaten bunu aslında Efendimiz farklı bir şekilde bize söylemişti. Bakın Kur'an Ahsap suresinin 21. ayetinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamı usvetün hasene diye takdim eder. Usvetün hasene en güzel örnek, en kamil misal. Numune-i imtisal en ideal model söyleyincisin. Ama bir tanım daha var. Hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz rehberi. Böyle olunca biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinden bahsettiğimiz zaman hayatın bir alanından bahsetmeyiz. Aklınıza gelen her alanda Resulullah'ın söylediği bir sözü gösterdiği bir yolu işaret ettiği bir işaretinin olduğunu söyleriz. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma'yı bize nasıl takdim etti? Onun sözü sözlerine kurban olalım kızını bize tarif ediyor. Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni üzmüş olur. Allah aşkına siz söyleyin. Fatıma eğer Resulullah'tan bir parça ise parça da bir bütündense o bütün ne anlam ifade ediyorsa parça da o anlamı ihtiva etmez mi? Biz Resulullah'tan bir tek sakal telini ondan bir parça olarak Aldığımız zaman yüzümüze gözümüze süreriz. Çünkü ondandır onun bir parçasıdır. Fatıma onun bir parçasıdır. Öyleyse eğer Hazreti Fatma'dan bahsedersek hayatın bir alanının örnekliğinden bahsetmeyiz. Aklınıza hayatın alanlarını şöyle bir çağrıştırın. Hangi alan olursa olsun Fatıma o alanda bize söz söylemiş örnek ve rehber olabilecek modeller ortaya koymuştur. E peki gelin benim şu anda ne kadar zorlandığımı tahayyül edin. Size ben nasıl anlatayım Hazreti Fatıma'yı? Böyle bir hayat hayatın birçok alanında örnekliği olan birisi neyi anlatayım ilmini mi? Analığını mı kızlığını mı hanımlığını mı neyini anlatayım ben size hepsini anlatayım Beş bahis açacağım sizinle beraber Hazreti Fatma'yı bu beş bahis üzerinden öğreneceğiz Babasının kızı Fatma diyeceğiz Babasının anası Fatma diyeceğiz Ali'nin hanımı Fatma diyeceğiz Ehli Beyt'in anası Fatma diyeceğiz. Hikmet Pınarı Fatma diyeceğiz. Bu 5 başlıkta dikkat edin. Babasının kızı Fatma diyeceğiz. İdeal bir evlat kimliğini onun hayatının üzerinden öğreneceğiz. Babasının anası Fatma diyeceğiz. Bir kadın nasıl risalet davasının mensubu olur? Onu ondan öğreneceğiz Ali'nin hanımı Fatma Diyeceğiz Eş nasıl olunur Hanım nasıl olunur Onu ondan öğreneceğiz Ehli beytin anası Fatma Diyeceğiz Anneliği Fatma anamızdan öğreneceğiz Hikmet pınarı Fatma diyeceğiz İlim adamı nasıl olur Alim nasıl olunur Alime nasıl olunur onu onun hayatından öğreneceğiz. Öyleyse gelin birincisinden başlayalım. Babasının kızı Binti Ebiha efendimizin ifadesi. Peki aleyhissalatü vesselam efendimizin bir tane mi kızı vardı? Hayır. Fatıma o kızlardan en küçüğü. O hanede Zeynep var. O hanede Rukiye var. O hanede Ümmü Gülsün var. O haneye en son Fatıma gelecek. Neden peki Üçü değil de Fatıma binti Ebiha oldu? Babasının kızı oldu. Bunun bir sebebi var. Aleyhselat ve selam efendimiz 25 yaşındayken kendisinden 15 yaş büyük iki evlilik yapmış ve o iki evlilikten de 3 tane çocuğu olmuş. Bir dul hanımla evlendi adı Hatice anamız. O evlilik 15 yıl nübüvvetten önce 10 yıl nübüvvette 25 yıl sürecekti. 25 yıllık o evlilikte Allah 4 kız 2 erkek o eve nasip edecekti. O çocukların hepsi Fatma'nın dışında. Hepsi Resulullah'ın elleriyle. Toprağa tevdi edilecekti. Bir evladın acısı ne kadar ağırdır bilenler bilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Üç kızını iki oğlunu yıllar sonra Medine'de. Maria anamızdan olacak olan İbrahim'ini de. Üç oğlunu da toprağa kendi elleriyle verecekti. Fatıma anamız o evin. Dördüncü kızı olarak geliyor. 35 yaşlarındayken efendimiz Fatıma validemiz doğuyor. O günler Hatice annemiz 50 yaşında, efendimiz 35 yaşında müjde gidiyor efendimize. Bir kızın oldu, sevinçle eve geliyor. Kız çocuklarının müjdelendiği zaman yüzleri katı kat kas katı kesilen o çağın insanına inat Resulullah sevinerek eve varıyor. Bebeği alıyor kucağına. Hatice anamız demiş ki kendi kendine sonraki sözünden öğreniyoruz bunu. Keşke Resulullah bıraksa da ona annemin adını koysam. Fatıma... Hazreti Hatice'nin annesinin adıdır da Fatıma binti zaide. Efendimiz alıyor küçük Fatıma'yı kucağına daha isim konmamış. Seviniyor. Bu kız benim annemdir. Ona annemin ismini koyacağım diyor. Üzülüyor Hazreti Hatice ama bir şey söylemiyor. Efendimiz üzüldüğünü görünce diyor ki annem dedimse. Annem Amine'yi kastetmedim. Annemden sonra annem olan Ali'nin anası Fatıma Binti Esed'i kastettim. Onun adını koyacağım. Seviniyor Hatice anamız. Tamam diyor senin de annenin ismi olsun benim de annemin ismi olsun. Ve Fatıma'nın ismi öyle konuyor. Fatıma ne demek? Sütten kesilen bebek demek. Araplarda çok yaygın bu isim. Efendimizin babaannesinin adı da Fatma Binti Amr'dır. Beşinci babaannesi olan Kusay'ın hanımının ismi de Fatma Binti saattır Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Uhud günü bir aralık şöyle bir bakacak sahabeye ben Fatmaların oğluyum diyecek. Onları kast ederek bu sözü söyleyecek. Ancak biz Hazreti Fatma'nın İsminin anlamını şöyle de yorumlayabiliriz. Fatıma sütten kesilen bebek demek ya. Evet o sütü bıraktı. Anasının sütünü bıraktı. Kur'an'ın sütünü emmeye başladı. Böylelikle de Kur'an evinin nazlı bir kızı oldu. Kur'an'la büyüdü. Kur'an'la gelişti. Kur'an'la evlendi. Kur'an semadan kesildi 6 ay sonra da Fatma anamız bu dünyadan çekip gitti. 28 yıldır onun hayatı sadece 28 yıllık bir hayattan bahsediyoruz ve bunların hepsinden bahsediyoruz. 5 yaşına gelince semanın kapılarından vahiy geliyor. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam vahyin mesajlarını o eve getirdiği zaman 5 yaşında bir çocuk o günden sonra da onun rüyasına da onun hayatına da ne şirk girecek ne başka bir şey girecek. Kur'an'la büyüyen bir kız olacak. Vahyi inmeye devam ederken Zeynep o evin büyük kızı teyzesinin oğlu olan Ebul As ile evli. Evin dışında Rukiye ve Ümmü Gülsüm Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Uteybe ile sözlü söz bozuluyor. Eve geliyorlar o kızlar birkaç sene sonra Hazreti Osman o kızlardan biriyle evleniyor. Rukiye validemizle Rukiye validemizle alıp Habeşistan'a gidiyor. Evde şimdi iki kız var biri Ümmü Gülsüm biri Hazreti Fatıma. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sanki aralarında bir iş bölümü var. Fatıma dışarıda babasının yanında, Ümmü Gülsüm içeride annesinin yanında. Nereden öğreniyoruz bunu? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin 13 yıllık Mekke hayatının tamamında hiçbir tablo yoktur ki o tablonun içerisinde Hz Fatıma olmasın. Bütün acılarında, üzüntülerinde, dertlerinde, sıkıntılarında Fatıma babasının kızı olarak babasının arkasındadır. Bakın Abdullah İbni Mesud bize rivayet ediyor. Zor günler diyor. Efendimiz Kabe'de namaz kılıyor. Biz zayıf müminler ise sadece onu seyrediyoruz. O ara bir deve kesilmiş, işkembesi de bir yere atılmış. Ebu Cehil diyor ki yanındaki o inkarcılara, kim bu deve işkembesini Muhammed'in üzerine koyar? Ukbe İbni Ebi Muayt isimli kara yüzlü adam ben diyor. Yanına alıyor birkaç adamını, o işkembeyi taşıtarak, Efendimiz secdede iken mübarek sırtına bırakıyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bir de baktı ki geliyor. 11 yaşında babasının kızı. Öyle bir gelip kendini o meydanda Resulullah'ın üzerine attı ki 3-4 kişinin zor kaldırdığı o deve işkembesini İteli'ye iteli'ye babasının ısırtından attı. Namazı bitirdi efendimiz. Sarıldı kızına. Kızı ağladı baba ağladı. Sonra efendimiz döndü kızına dedi ki Üzülme kızım. Allah babanı zayi etmeyecek. Bu söz kimin sözü biliyor musunuz? 5000 bin senedir O sözü o topraklarda Önce Hacer söylemiş, sonra Hatice söylemiş, şimdi o cümleyi Allah Resulü Fatıma'nın lisanına koyuyor. Allah babanı zayi etmeyecek diyor. Etmedi de Fatıma da bunu gördü. O günden sonra da her tarafta Hazreti Fatıma vardır. Baba Taif'e gidecek, taşlanacak, dönecek Fatıma karşılayacak. Hatice'nin vefatında Annesinin vefatında Babayı o teskin edecek Hicretin zorlu yollarında O babasının arkasında olacak Babasının kızı olması bundan Peki bu ifadenin Başka bir anlamı mı var ki bizim için çok önemli Her kız babasının kızıdır Her oğlan babasının oğludur Ancak Birine tam babasının kızı, tam babasının oğlu denilebilmesi için babanın yükselttiği o çıtayı aşağıya düşürmemesi gerekir. Biz Hz. Fatma'dan bunu görüyoruz. Baba onlara bir şeref kazandırttı ama onun şerefi Fatma'nın şerefi sadece babaya kız olmakla kalmadı. Şerefin üzerine şeref ekleyerek tam da babasının kızı oldu. Başka bir halini daha söylüyor Ayşe anamız. Diyor ki Fatma'yı görseydiniz Resulullah'ı tanıdığınız zaman onu onun kızı olduğunu bilmeseydiniz bile elini kaldırmasıyla konuşmasıyla yürüyüşüyle Evet bu Resulullah'ın kızı derdiniz. Hatta ne diyor biliyor musunuz? Eğer siz gece karanlığında Fatıma'yı Medine sokaklarında görseydiniz arkası dönük onun yürüyüşünü Resulullah zannederdiniz. Babasının kızı hem ahlakı itibariyle hem fiziği itibariyle, hem endamıyla, hem haliyle, her haliyle. O babasının kızı olarak ideal bir evlat nasıl olur bunu aleme gösterdi. Ya Ümmü Ebiha babasının annesi olarak ikinci başlığımız oydu. Babaya analık yapacak. Risaletin davasına annesi Hatice gibi analık yapacak. O Medine'ye geldiği zaman yaşı 17. Gencecik bir kız. Efendimiz kendisine Mescid-i Nebevi inşa ettirdikten sonra iki tane oda yapacak. Ayşe anamız ile Sevda anamıza hemin arkasından bir oda yapacak. O odayı da Ümmü Gülsüm ile Fatıma validemize verecek. Adım adım babayı takip eden bir kız. Medine'nin her halinde her sayfasında onun adı vardır. Ensar muhacir kardeşliğini biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam makrizinin verdiği ifadeye göre 93 ensarı 93 muhacire kardeş kıldı. Biz biliyoruz ki kardeşliği erkekler arasında yaptı. Ama istisnai olarak Ayşe anamızı İstanbul'un manevi fatihi olan Ebu Eyyub el Ensari'nin hanımı Ümmü Eyyub'un kardeşi kıldı Fatıma'sını da Enes'in annesi Ümmü Süleyme kardeş kıldı. O tabloda bile Hz. Fatıma vardır. Sonra aklınıza hangi tablo gelirse o tabloda onu göreceksiniz. Uhud da mesela 15 kadın vardır cephe arkasında Mücahitlerin arka işlerini yapacak olan o 15 kadından bir tanesi Fatma'dır Duymuş ki babası yaralanmış Koşup geliyor Şöyle bir Ali'ye dik dik bakıyor Sen varken nasıl babama el uzatılır dercesine Sonra Ali'ye diyor ki koş bana su getir Babamın yüzünden akan kanları yıkayayım Ali kalkanını test çeviriyor, suyu doldurup getiriyor, yıkıyor yıkıyor, Resulullah'ın yüzünden kan akmaya devam ediyor. Yakıyor bir hasırı, bastırıyor o yaralara, kanı öyle durduruyor. Der ki İbni Saad tam bir ay babasının yarasıyla uğraştı, tam bir ay babaya analık yaptı Ümmü Ebiha. Sonra Hazreti Ali'ye dik dik baktığını görünce Resulullah o ikisini birbirine yakınlaştırmak için Ali'nin suçunun olmadığını Fatıma'ya belli etmek için diyor ki Ali'ye Ali gördün mü? Abdullah İbni Caş'ı, Ebu Ducane'yi, Haris Bin Simme'yi, Ziyad İbni Sekine'yi ne de güzel savaştılar tam senin gibi savaştılar. O söz Fatıma anamızın Ali'ye karşı kızgınlığını biraz sindirecek. Sonra Efendimiz kılıcını uzatacak Fatıma anamıza. Al git bu kılıcımı yıka. O bana çok iyi arkadaşlık etti. Ali de uzatacak Fatıma'ya. Benim kılıcımı da yıka diyecek. Ali'ye yine şöyle bir dik dik bakacak. Nasıl kılıcını yıkayacaksın ki sen Resulullah'a bu işler yapılırken bir şey yapmadın dercesine Efendimiz yine işaret edecek ikisini birbirine yakınlaştıracak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam babasının anası dediği Fatıma'ya koyduğu konum budur Ona biçtiği rol budur ama Allah aşkına gelin şuna dikkat edin Babasının anası diyecek Babasının kızı diyecek, İslam devlet olacak, köleler gelecek, ganimetler gelecek. Ne verecek kızı Fatma'ya? Hiçbir şey. O şeref o noktada kalacak, burada yapacağını yapacak ama peygamberin kızı olmak, dünyevi menfaat adına Fatma'ya hiçbir şey getirmeyecek. Hazreti Ali anlatıyor. Bukhari'den, Müslim'den, onlarca kaynaktan size naklediyorum. Huneyn dönüşü. Altı bin esir gelmiş Müslümanların eline. Efendimiz gelene veriyor. Kim köle istiyorsa, hizmetli istiyorsa Efendimiz veriyor. Ali diyor ki, var git babanın yanına. Bir hizmetli iste sana versin de. Ev işlerinde sana yardımcı olsun. Varıyor e, Hazreti Fatıma hücre-i saadete Efendimiz yok. Ayşe anamız diyor niye geldin? Sebebini söylüyor. Annemiz diyor ki tamam sen git akşam baban gelince ben söylerim o söyleyeceğini söyler sana. Dönüp geliyor. Gecenin ilerleyen vakitleri Hazreti Ali'nin nakliyle anlatıyorum size. Uzanmışız yatağa Yatağın bir ucunda benim bir ucunda Fatıma o anda kapı çalındı baktık Resulullah yataktan kalkmak istedik hayır dedi kalkmayın geldi tam ortamıza uzandı tahayyül edebiliyor musunuz Efendimiz ortada sağında Ali solunda Fatıma hatta Hazreti Fatıma diyor ki babamın ayağı benim ayağıma deyince babamın ayağının soğukluğunu Yüreğimde hissettim sonra efendimiz Allah'a itaatten sözü açıyor kızım Allah'a itaat et sonra hanımların belki zoruna gidecek ama söyleyeceğiz bunları kocana itaat et. Bizim işimiz budur aslında. Siz bakmayın şimdi başkaları başka şeyler söylüyor. Başka şeylerle bizleri avutuyorlar. Biz itaat eden bir toplumuz. Allah'a itaat ederiz. Peygamberine itaat ederiz. Bizden olan emir sahiplerine itaat ederiz. Evlatsak babaya itaat ederiz. Hanımsak kocaya itaat ederiz. Ve Resulullah kızına söylüyor bakın. Kızım diyor. Kocana itaat et. Sonra kızım diyor bugün Ayşe'ye gelmiş bir hizmetli istediğini söylemişsin. Babanın sana vereceği hizmetli yok. Ehli suffa açken baban sana hizmetli veremez. Niye ya Resulallah niye? Onlarcasına veriyorsun bir tane de kızına ver. Hayır bir şey öğretecek. Peygamberin evi, peygamberin ehli beyti dinden konuşacak ama dinden geçinmeyecek. Bu iş bu. Dinden konuşacak, dinden geçinmeyecek. Onun için ehli beytin sadaka alması haramdır. Neden? Bundan dolayı kızım diyecek sana istediğinden daha güzel olan bir şeyi vereyim mi? Ver baba diyecek. Dikkat edin ne verecek? Bundan sonra yatağa yattığında gecenin son şeyi 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere allah bekberdi. Bu senin istediğinden daha hayırlıdır. Namaz tesbihatı değil o ayrı o başka rivayetlerde var. Bu gecenin son tesbihatıdır. Peki buradan kendi dünyamızdan bir şey söylesek desek ki ya Resulallah biz senden hizmetli istiyoruz sen bize kelimeler veriyorsun. Kelimeler karın mı doyuruyor ki bize kelimeler veriyorsun. Kelimeler karın doyurur mu benim Erzincanlı kardeşlerim? Doyurur tabii çünkü insan iki mide taşır. Biz bir tanesini biliyoruz ona da iyi bakıyoruz. İki mideden biri karın midesidir ona epey biz bakarız. Diğeri ruh midesidir. Karın midesi yemekle doyar ruh midesi kelimelerle doyar. Burada siz ne yapıyorsunuz şu anda biliyor musunuz? Ruhunuzu doyuruyorsunuz. Kelimelerle ruhunuzun açlığını gideriyorsunuz. Hz. Fatma anamız diyor ki, o tesbihatı yaptığımdan beri evin işleri hafifledi, ben rahat bir biçimde yaptım. Bu sözün şerhini yapıyor hadis alimlerimiz. Ne diyorlar biliyor musunuz? Allah'ı anmak, zikrullah bedenin, kalbin ilacıdır. Kalbi tatmin ederken bedeni de güçlü kılar. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Niçin askerler cihada çıktığı zaman Allah Allah derler. O Allahu Ekber nidaları bedeni güçlendirirdi onun için. Bundan dolayı Hazreti Fatma anamız almış ve razı olmuştur. Hazreti Ali bu rivayeti bize aktarırken diyor ki O günden sonra ne ben ne Fatıma bu tesbihatı yapmadan yatmadık. Sonra bir daha söylüyor. Vallahi şimdiye kadar da ben halen yapmaya devam ediyorum. Biri dayanamayacak soracak. Ali diyecek. Sen çok şeyler gördün. Sıffın gördün. Cemel gördün. Nehveran gördün. Allah aşkına söyle. O günlerde de yaptın mı? Vallahi yaptın diyecek. Biri daha da ileri götürecek sözü. Ali diyecek. Allah aşkına söyle. Sıffın gecesi. Ölüm kalım gecesi o gecede yaptın mı? Vallahi yaptım diyecek. Ali'dir bu. İhsan şuurunun zirvesindedir o. Velayet kahramanıdır o. O yapmaz mı? Allah Resulü'nden aldığı bu söz gereği hayatı boyunca bu tesbihatı hayatından çıkarmamıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Babasının kızı diyecek demesini ama ona dünyalık hiçbir şey vermeyecek. Hazreti Sevban anlatıyor. Bir sefer sonrasıdır. Döndük geldik Medine'ye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok özlemiş. Fatıma'yı Hasan'ı Hüseyin'i hep yol boyunca onları anlatıp durmuş. Geldik yine hücreyi Saadete girmeden Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kıldı. Sonra Fatma'ya doğru yürüdü. Fatma'nın evine geldiği zaman o evin önünde bir tane örtü gördü resimli. Hasan ile Hüseyin'in kollarında da birer tane bilezik, künye diyelim biz birer tane künye gördü. O kadar özlemesine rağmen dönüp geri geldi. Görmedi ne kızını ne torunlarını. Bunu böyle yapınca Fatıma anladı. Fatıma babasının kızıdır anlamaz mı? Hemen çekip aldı o örtüyü çocuklarının kolundaki bilezikleri de çıkardı. Çocuk bunlar ağlamaya başladılar. Ağladılar ağladılar susmadı. Bu sefer Hazreti Fatıma o bileziklerden bir tanesini kırdı ikiye yarısını Hasan'a yarısını Hüseyin'e verdi susturmak için yine susmadılar ağlaya ağlaya Mescid-i Nebevi'nin yolunu tuttular Efendimiz onları görünce ikisini de bastı bağrına zaten hep basardı bağrına yine bastı Efendimiz de onlarla beraber gözyaşı döktü sonra döndü dedi ki Sevban'a Sevban koş git Falanca Ensar'ın evine, Fatıma'ya bir tane güzel gerdanlık. Bu iki evladıma, bu iki oğluma da güzel birer tane künye al gel. Ücreti ne kadarsa ben öderim. Onları gönderdikten sonra Fatıma geldi. Fatıma'ya döndü dedi ki kızım, Ehli Beyt'in evinde bu işler olmaz. Ne yapmış ya Resulallah? Ne yapmış ki olmasın? Bir örtü ne çıkar ondan? Çocuklarının kolunda birer bilezik ne çıkar bundan? Ama olmaz. Eğer sen ehli beytin anasısan, sana biçilen rol buysa, bu rolün gereğini yapacaksın. Orada da sarılacak babasının anasına gözyaşı dökecek. Risaletin davasına, Nasıl ana olmuştur meselesinde onlarca şey söylenir de bu bahisi de böyle geçelim. Gelelim üçüncüsü Ali'nin hanımı. İdeal bir hanım nasıl olur? Hazreti Fatma anamız söyleyecek bize. Yaş 18 oluyor. Peygamber evine talipliler geliyor. Hazreti Ebu Bekir bile istiyor Hazreti Fatma'yı ama Hazreti Fatma Ali'nin nasibi olduğu için... Herkese red cevabı. Sonra Ali'ye tamam denilecek. Ali o gün düğün hazırlıklarına girecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle kızına bir bakacak. Ah keşke Hatice'm olsaydı diyecek. Ve kendi elleriyle Fatıma'yı gelin edecek. Ensar o düğünü anlatıyor bize. Allah aşkına kızlarımız bu sözüme dikkat etsinler. Ne diyor bakın Ensar o düğünü anlatırken bize. Vallahi biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik. Niye peki? Fatıma'nın düğününde riya yok. Gösteriş yok. İhlas var da onun için. Bir kereden ne çıkar demiyor Fatıma. Allah düğünde de var. Allah düğünün içinde de var. Yasaları var, ilkeleri var. Harama riayet edeceksin. Giydiklerine, aldıklarına dikkat edeceksin. Fatma'nın düğünündeki saadet altındaki ihlastan başlamış. Gelin gidiyor Ali'nin evine. Şöyle Hz. Fatma'nın hayatına, 28 yıllık hayatına evler çerçevesinden baksak 5 yıl Hatice'nin evindedir. 13 yıl babasının evinde nübüvvetin evindedir. Gelecek Medine'ye 2 yıl babasının evinde nübüvvet evinde risalet evindedir. 9 yılda velayet evinde Ali'nin evindedir. Zaten toplam hayatı 28. Gelin velayet evine Ali'nin evine gidiyor. Allah Resulü Ümmü Eymen validemize diyor ki gelini götürün eve ve beni bekleyin. Gecenin ilerleyen vakitleri Allah Resulü o eve giriyor. Gelin orada damat başka bir yerde. Efendimiz gel babasının anası diyor gel. Alıyor Fatma'yı sarılıyor kokluyor öpüyor yine gözyaşı döküyor sağını oturtuyor. Ümmeyme ne diyor ki kardeşim nerede? Ümmeyme şaşırıyor. Ya Resulallah kardeşim kim? Ali diyor kim olacak? O benim dünya ahiret kardeşimdir. Peki ya Resulallah hem kardeşim diyorsun hem kızını veriyorsun. Olur mu böyle bir şey? O kardeşliğimiz kızımla evlenmesini engel değil. Çağırın gelsin diyor. Ali geliyor. Aynı samimiyet Ali'ye de sarılıyor, o, kokluyor, öpüyor. Ali'yi de soluna otutturuyor. Bana bir su getirin diyor. Ümmü Emen validemiz bir kabın içerisinde su getiriyor. Ne yapıyor biliyor musunuz Efendimiz? Şöyle iki elini o suyun içine daldırıyor. Sonra bir şeyler okuyor. Ne okuduğunu bilmiyoruz. Önce Fatma'sının göksüne şöyle... Sonra arkasına sonra aynı şekilde Ali'nin göksüne sonra arkasına sonra da onlara bir düğün hediyesi veriyor. Nedir acaba sizce düğün hediyesi? Beşi bir yerde mi? Hayır kurban olduğumuz bir tanesini bulmamış. Nerede beşini bir yerde verecek? Hikmet evine hikmet evine yakışacak bir şey verecek. Ne verecek? söz verecek söz dua verecek başka ne verecek diyecek ki barekallahu lekuma ve bareke aleykuma ve cemme kuma fil hayr Allah sizin üzerinize bereketini yağdırsın o bereketi daim etsin ve ikinizin arasını hayırlarla birleştirsin Böyle bir duanın yapıldığı bir evden, bir evlilikten bahsediyoruz. O düğün nasıl bir düğün, o ev nasıl bir ev tahayyül edin. Sonra felak ve nas sürelerini okuyacak. Fatmasının yüzüne de üfleyecek. Alisinin yüzüne de üfleyecek. Ondan sonra o evden ayrılacak. O ev saadet evi, o ev hikmet evi. Ama size bir şey söyleyeyim. O evde kavga da var biliyor musunuz? Peygamberin kızının evi kavgasız olur mu? İnsanın olduğu yerde olur. Siz bakmayın şimdi birileri bize evliliği anlatırken toz pembe anlatıyor. Böyle bir şey yok. Peygamberin evinde de kavga var. Efendimiz bir ay hanımlarına küsüp de evlerine gitmedi. Okumuyor musunuz bunu siyerin içerisinde? Şimdi bize nasıl anlatıyorlar evliliği öyle bir anlatıyorlar ki beyaz atlı prens beyaz atlı prenses bu da yok. Bu da masallarda bu sefer evlilik olunca da beklenti üst düzeyde olduğu için saadet olmuyor. Ama gelin Ehli Beyt'in evine muhabbet var mı? Var. Merhamet var mı? Var. Sadakat var mı? Var. Vefa var mı? Var kavga var mı var hepsi var o da var sorun var ama sorunu sorun olarak bırakma yok. Efendimiz bir gün o hanenin önünden geçiyor bakıyor ki içeriden gülme sesleri geliyor kapıyı çalıyor. Sevincinize beni ortak etmez misiniz? Gel gel babacığım diyor Hazreti Fatma biz de zaten seni bekliyorduk. Nedir sizi sevindiren ya Resulallah ya da ey babacığım ya ebeti ya Resulallah. ikisini de söyler Fatıma. Amcanın oğluyla tartışıyorduk. Ben diyordum ki babam en fazla beni seviyor. O da diyordu ki hayır Allah Resulü en fazla beni seviyor. Bunu tartışıyorduk sen geldin. Söyle ya Resulallah beni mi çok seviyorsun Ali mi? Gözleri doluyor kurban olduğumuz. Diyor ki Fatma bir baba evladını nasıl severse ben o sevginin çok ötesinde bir sevgiyle seni seviyorum. Ey Ali sen benim kardeşimsin sana olan sevgim de kardeşin ötesinde bir sevgidir. İkisini de kırmadan ikisini de kucaklayarak Allah Resulü bunu söylüyor. Hazret Abbas anlatıyor. Bir gün o evdeyim diyor. Baktım aralarında bir tartışma var. Hazret Fatma döndü bana dedi ki amca aramızda hakem olur musun? Nedir dedim mesele. Yaş meselesini tartışıyorlar. Ali diyor sen şu yaştasın. Fatma diyor hayır ben o yaşta değilim bu yaştayım. Biz de yaparız ya bazen yaş tartışması onu yapıyorlar. Hazret Abbas diyor ki. Fatıma'nın doğum gününü ben dün gibi hatırlıyorum. Mekkeliler Kabe'yi yeniden inşa ettikleri sene Fatma oldu. Ne zaman Allah Resulü 35 yaşındayken ne zaman miladi 605'te sen o yaştasın. Ali ise senden birkaç yaş büyük. O Ali'yi tam söylemiyor ama biz Ali'yi biliyoruz Ali ise milade 600 yani Hazreti Fatma'dan 5 yaş büyük o sevinç o güzellik o tartışma böyle ama bir gün Hazreti Ali Mekke fethedildiği zaman Fatma'nın üzerine evlenmeyi düşünüyor beni mahsumdan Ebu Cehil'in kızı Cüveyre ile evlenmeyi düşünüyor. Allah Resulü bunu duyuyor. Öyle bir sinirleniyor ki orada ayağı kalkıyor. Bakın Ali'ye olan sevgisini söyledim. Sözü nasıldır biliyor musunuz Efendimizin? Söyleyin o adamın oğluna Allah Resulü'nün kızıyla Allah düşmanının kızı aynı nikah altında olmaz. Fatma'yı boşasın kiminle evleniyorsa evlensin. Ali bir daha evlenir mi? 9 yıl evli kalacak bir kez daha bu meselenin sözünü etmeyecek Hazreti Ali. Ondan sonra evlenecek hatta ikinci kez evlenmesinin vesilesi vefat döşeğindeyken Fatıma anamız olacak. Allah Resulü Ali'ye kızdı ben ölürsem Ali evlenmez endişesiyle vefat ederken Ali'ye diyecek ki ey Ali. Zeynep kız kardeşi onun kızı Ümame ile evlen Hazreti Ali Ümame ile evlenecek ikinci kez. O ev böyle bir ev kavgası da var güzelliği de var. Bir gün küsmüş gelmiş baba evine Hazret Fatma gözünden yaşlar akıyor. Arkasından Ali de girmiş o eve babaya sarılmış ağlamaya başlamış. Başlamış evdeki sorunları anlatmaya Kız babaları, kız anneleri Bu söz bize çok şey söyler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şöyle kızını kapatmış Sus dercesine O sizin aranızdaki sır O tutturmuş Fatma'yı yine Sağına, Ali'yi soluna Önce Fatma'nın Elini almış, tam Göksünün üzerine koymuş Sonra Ali'nin elini almış Fatma'nın elinin üzerine koymuş, ikisine bir dua etmiş, bir anda sevinerek o evden ayrılık gitmişler. Dinleseydi kız babası olarak kızını, Ali'ye karşı yüreğinde bir şeyler oluşsaydı düşünebiliyor musunuz nasıl sıkıntılar olurdu? Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Hazreti Fatıma babadan bunu aldığı için o işlerinin o kadar içinde o kadar yoğun işlerinin içinde kocasının görevlerini asla aksatmıyor. Onun için Hazreti Ali bir gün şu sözü söyleyecektir. Yoğun koşuşturmaların arkasından ne zaman eve gelsem şöyle bir Fatıma'ma baksam bütün dertlerimi unuturum. Dert unutturacak bir kanım. İslam'ın hanımı budur. Eve gelir gelmez kocanın burnundan getirmek değil. Şunu yapmadın bunu yapmadın deyip onlarca kavga malzemesini konuşan değil. Ona dertlerini unutturan bir hanım. Hanımlığın örneğini Fatma anamız bize anlatıyor. Analık içinde çok şey söylenir. O da bu kadar olsun. Gelin ehli beytin annesi. Hazreti Fatıma bahsine. Dördüncü bahsimiz bu. Kaç yıl evli kaldı Efendimiz Hazreti Fatıma, Hazreti Ali ile? Dokuz yıl. Kaç çocuk doğurdu? Bana biraz kızacaksınız bugün ama kızın isterseniz. Ben doğruları söyleyeyim de siz ne derseniz diyin. Dokuz yıllık evlilikte. Üç erkek, iki kız kız. Beş çocuk doğurdu Hazreti Fatma. Hazreti Fatma'dan bahsediyorum size. Onlarca işten bahsediyorum size. Resulullah'ın kızından bahsediyorum size. Biraz sonra ilminden bahsedeceğim size. Bu kadar işin arasında üç erkek iki kız doğuracak. Ve bunlar da aleme örnek ve önder olacak çocuklar olacak. Niye Allah aşkına bize zaman yetmiyor da o insanlar bu kadar işin arasında bu kadar şeyi yapıyorlar? Acaba biz zamanı farklı yerlerde mi kullanıyoruz? Acaba biz hayatımızın en bereketli zamanlarını televizyonun karşısında, internetin karşısında, dedikoduda, kavgada ve gürültüde harcadığımız için mi bu işlere zaman kalmıyor? Yoksa put haline getirdiğimiz eşya, evdeki eşyaları temizlemekten mi vakit kalmıyor da çocuk doğuramıyoruz çocuk bakamıyoruz. Hasan olmuş arkasından Hüseyin arkasından Muhassin Muhsin deriz ona biz. Arkasından Zeynep arkasından Ümmü Gülsüm. Muhsin erken yaşta vefat etmiş. Allah aşkına söyleyin. Biz bugün Hasan derken, Hüseyin derken, Zeynep derken, Ümmü Gülsüm derken ne diyoruz? Alem vahdeti Hasan'dan öğrenmedi mi? Öğrendi. Şehadeti Hüseyin'den öğrenmedi mi? Öğrendi. İzzeti Zeynep'ten öğrenmedi mi? Öğrendi. Dirayeti Ümmü Gülsüm'den öğrenmedi mi? Öğrendi. Onları kim yetiştirdi? Fatıma yetiştirdi, Ali yetiştirdi. Onlar analığı ve babalığı aleme öğrettiler. Eğer sen merhamet ile çocuklarınla bağ kurarsan, menfaat üzerine değil merhamet üzere bir bağ kurarsan, muhabbeti, teslimiyeti, adaleti, salihatı, sebatı çocuklarına öğretirsen netice bu olur. Hiçbir zaman Fatıma anamız şunu dememiştir. Özellikle misafirler geldiği zaman oğlum sus, kızım sus, beni misafirlerin yanında mahcup etme. Böyle bir söz söylenmemiştir. Masum gözükür bakın bu söz ama çok da masum değildir. Beni milletin yanında mahcup etme sözünün altında menfaat vardır. Aslında merhamet olsaydı ana ve baba olarak şunu derdik. Oğlum kızım sakın bunu yapıp mahcup olma. Eğer merhamet olsa temelde söz bu olacaktı. Fatıma anamız böyle onları yetiştirdi. Onlar bu şekilde çok şey öğrendiler, çok şey gördüler. Bu da Ehli Beyt'in Fatıma için söyleyeceklerimiz Gelin Hikmet Pınarı Fatıma bahsine Son bahsimiz bu İlim, irfan, hikmet adına Hazreti Fatıma Anamız çok şey söyledi Doğru onun Efendimizden Naklettiği hadis sayısı Sadece 18 Ama bakın o 18 hadise Her biri bir Fetvadır aslında Kendi sözlerine bakın İlminin derecesini göreceksiniz. Onun meselelere getirdiği çözümlere bakın bunu göreceksiniz. İki tane rivayet aktarayım size. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle ashabla oturuyor. Dönüp Hazreti Ali'ye diyor ki Ali Allah'ı seviyor musun? Evet ya Resulallah. Resulullah'ı seviyor musun? Evet ya Resulallah. Fatma'yı seviyor musun? Evet ya Resulullah. Hasan'ı Hüseyin'i seviyor musun? Evet ya Resulullah. Ey Ali diyor, kalp bir tane, sevgin dört tane. Bir kalbe nasıl sığdırdım bu dört sevgiyi? Ali ki ilim şehrinin kapısı donup kalıyor. Hiçbir şey söyleyemiyor. Geliyor eve biraz düşünceli. Fatma anamız soruyor ne oldu? Babam bir soru sordu cevap veremedim. Neydi soru? Soruyu söylüyor. Var git babama de ki, evet kalp bir tane, sevgi dört tane. Ancak insanın bedeni de bir tane, dört tane de yönü var. Sağı var, solu var, önü var, arkası var. Babama de ki ben Allah'ı, Aklımla ve imanımla seviyorum. Ya Resulallah seni ruhumla imanımla seviyorum. Fatma'yı insani arzularımla seviyorum. Hasan'ı Hüseyin'i de babalık meselesiyle seviyorum. Var git babama bunu söyle. Varıp gidiyor. Allah Resulüne söyleyince Efendimiz bilmez mi? Gülüyor Ali diyor. Bu cevap senin cevabın değil. Bu cevap Peygamber ağacının dallarından bir dalın cevabıdır. Yani benden bir parça olan Fatıma'nın cevabıdır. Soruyor bir gün Efendimiz. Kadınların en salihi, salihası, en güzeli, en iyisi kimdir? Bir şeyler söylüyor sahabi. Efendimiz hayır hayır diyor dönüp geliyor Hazreti Ali soru yine Hazreti Fatma'ya soruluyor Gitteki ki babama kadınların en salihası zaruret dışında erkeklere gözükmeyendir gidiliyor bu cevap söyleniyor Efendimiz bu cevaptan memnun oluyor hikmet pınarı o aleme ilim adına irfan adına Dirayet adına çok şey öğretmiş bir ana o. Allah bizi o ananın yolundan ayırmasın inşallah. Aziz kardeşlerim söz çok. Söz Hazreti Fatma'dan açılırsa kolay kolay bitmez. Dikkat ettiyseniz ben size beş bahis söyledim. O beş bahse ait bizim dünyamıza söylenmiş Beş cümleyi size vereceğim Bu çağın Fatma'sı olmak Erzincan'ın Canların Merk memleketinde Can parçası Fatma'nın ruhunu diriltmek Nasıl olur? Bunu anlayacağımız beş cümle Alacaksınız inşallah Bu cümleleri Bu çağın sahabesi olma adına Hayatlarınızda Hayatlarımızda diriltmenin yollarını arayacağız inşallah 1. Resulullah gibi bir babaya kız olmak adım adım Risaletin dikenli yollarını yürümektir 14 asır sonra o yolun yolcusu olmak istiyorsan ayağına batsa da dikenler acıtsa da taşlar kanatsa da otlar ah demeden Of demeden bu yollarda yürüyebilecek imanın var mı? Varsa eğer sen Fatma'sın korkma. Cümleleri bir daha tekrar etmiyorum. İnternet sitesine koyacak arkadaşlar oradan alın vakti kullanmak için. Ama ne olur üzerinde biraz yoğunlaşın. Risaletin davası halen miras olarak bize devredilmiş o davayı alacak, üretecek mensuplar bekliyor. O gün onların imtihanı farklıydı. Bugün bizim imtihanımız farklı. Sen bu davanın mensup olduğun zaman ayağına diken batmış, acıtmış, kanatmış, ah da dememişsin, of da dememişsin. Bu yolun yolcusu olmuşsan korkma. Sen Fatıma ananın yolunda yürüyen bir yolcusun. İki, Resulullah gibi bir babaya anne olmak büyük bir merhametle onun mirasına sıkıca yapışmaktır. Analar dikkat edin anne olmak sineye çekmektir sırt dönmemektir ihanet etmemektir gözden çıkarmamaktır defterden silmemektir bu davaya ana olabilecek yüreğin var mı? Varsa eğer sen Fatma'nın yolundasın. Üç. Ali gibi bir kocaya eş olmak, nübüvvetin evinden velayetin evine gelin olarak gitmektir. Kocana eş, evine sultan olmak, küçük hesapların peşine takılmadan eşyaları Put haline getirmeden samanlığı seyran etmektir. Eşyaları put haline getirmeden samanlığı seyran etmektir. Bu sözüm hem kadınlara hem erkeklere. ilk günkü tazelikte eşini sevmeye vefan var mı? İlk günkü tazelikte eşini sevmeye vefan var mı? Varsa... Korkma. Sen Fatma'nın yolunun yolcususun. Dört. Ehlibeyt gibi kutlu bir halkaya anne olmak Hasanların, Hüseyinlerin, Zeyneplerin, Ümmü Gülsünlerin merhamet sığınağı olmaktır. Anne olmak cenneti ayağının altında taşımaktır. Anne olmak Cenneti ayağının altında taşımaktır Ey ayağının altında cennet olan bahtiyar Cennetin kokusunu aleme hissettirecek duruşun var mı? Varsa eğer Fatma'nın yolundasın Unutma Allah Resulü cennet kadınların ayaklarının altındadır demedi Ya ne dedi? Cennet anaların ayaklarının altındadır. Kadınlık başka, analık başka. Eğer cennet anaların ayaklarının altındaysa sen bu dünyada yürüyen cennetsin. Cennetin kokusunu duyuruyorsan korkma sen Fatma'nın yolundasın. 5. Hikmet Pınarı Fatma gibi olmak her hak sahibine Hakkını verecek kadar marifet ehli olmaktır Yaşadığın çağ felaket asrı olsa bile Sağında solunda seni rahat bırakmayacak binler derdin olsa bile Yollarda ayaklarına çelme takanlar olsa bile Hazreti Fatma'nın arkasında yürüyebilecek heyecanın, aşkın, imanın var mı? Hazreti Fatma'nın arkasında yürüyebilecek aşkın, heyecanın, imanın var mı? Varsa eğer korkma. 14 asır sonra gelsen bile, Mekke'de, Medine'de değil, Erzincan'da gelsen bile sen Ehlibeyt Mektebi'nin bir talebesisin. Sen Fatma'nın, Hasan'ın, Hüseyin'in açtığı o çığırın en güzel takipçisisin. Duam o ki sizlere Allah sizleri o yolun yolcusu etsin. Allah onların yolundan, onların sevgisinden ayırmasın. Nasıl burada Erzincan'da onların adına bir sofrada bizleri buluşturduysa cennette de onların sofrasında bizleri buluştursun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.